اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بكلم نسري çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen cumalarda dedik ki İslam beşeriyetin ezeli ve ebedi dini. İnsanoğlu eğer dünyada ve ukbada bugün ve ötesinde Saadet istiyorsa İslam dinine sımsıkı sarılmaktan başka yol yok muhterem sinemalar. Halıkü Zülcelal'imiz açıkça beyan buyuruyor. Es-sayd billah ve en haza sıratı fettebiihu ve la tattabu subule fetafarraqu bikum an ey rıza isteyenler ey saadet isteyenler ey cennet isteyenler nimet ve devlete talip olanlar hususiyle zat-ı akdesimize vuslat derdiyle çırpınanlar cemalimizi görmek isteyenler bize gelen yol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 hakikat ve gerçekten uzaklara düşersiniz. Öyle olunca yolu şaşıranların akıbetine uğrar, rıza cennöf ve cemalimden mahrum kalırsınız, diyor. Muhterem Mümiler bu manayı tekrar tekrar söylüyoruz ki, gafil olunmaya, Allah'ın kulları, kapı caminin muhterem cemaati.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 Allah'a yakınlığın alametidir. Bu yolun sonu saadete gider muhterem Müslümanlar. Ve bu benim sözüm değil, Allah'ın Kur'an'da buyruğu. esaidu billah. Efe men şerahallahu sadrahu lil islami, fe ala nurin min rabbih. Faylul il Qasiyet qulubhum min zikrillah. Ula ifrik Ulaik fi zallalim bin. Bakınız muhterem sular. Müddetimizi Kur'anla nasıl ispat ediyoruz? Cenab-ı Hakizül Celal buyuruyor ki, Muhammedim eğer bir kimsenin sadrini İslam'a karşı şer etmişsek, yani İslam denince. Gönlünde bir açılma, sadrinde bir genişleme, halinde bir iyilik ve güzellik meydana geliyorsa فَهُوَ Ala نُورٍ مِنْ رَبِّهِ O kimse Rabbisinden bir nur üzerinedir. Kapı Camii'nin muhterem cemaatı duyuyor musunuz? Her halükarda İslam denince bir kimsenin iç aleminde bir inkılab-ı ruhani oluyor, neşesi taşıyor Ruhî bakımdan zevke ve sürura karkılıyor. Ve ondan sonra da Mevlasına sonsuz hamdü senalar yükseltiyor. Elhamdülillahi ala dinil İslam. Elhamdülillahi ala nimetil Kur'an. Ve hakeza ve hakeza. Rabbisine sonsuz hamdlerle dua ve niyazlarını, şükürlerini yükseltiyor. Bu hidayet ve tevfikin görüntüsüdür muhterem sumalar. Türkiye'mizde böyle Fas'ta böyle, Cezayir'de böyle, Kazakistan'da böyle, Yemen ve Sana'da böyle, Ümit Burnu'nda böyle, dünyanın hangi yerinde ve köşesinde olursa olunsun, muhterem Müslümanlar, İslam denince eğer sadirde bir inşirah meydana geliyorsa, bu Kur'an hakikatidir, O kimse Cenab-ı Hak'tan bir tevfik üzerinedir. Ne kadar ham desek az muhterem Müslümanlar. Bunun aksinden Allah'a sığınırız. Kur'an-ı Kerim ona da işaret ediyor ayetin devamında. فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ min ذِكِرِلّٰهِ <gülüyor> Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine iltica ederiz ki bizi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 6 milyon vida var Bu vidalardan Mesela oksijen tankında Bir vida gevşese Yolculuk kalır diyor Apollo patlar geri döner diyor Muhterem Müslümanlar İslam Ezelden Ebede Allah'tan gelişiyle Milyonlar Rabbani Vidasıyla bir bütündür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 Ey Allah'ın kulları agah olunuz ki halis ve anamızın ak sütü gibi arşı olan içerisine en ufak bir kılın karışmasından veya bir nizamın çekilmesinden Allah'ın razı olmayacağı halis din İslam dinidir. Muhtemelen Müslümanlar böyle bir mukaddimeden sonra böyle bir hatırlatmadan sonra yine şöyle diyoruz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 derslerde okuduk ama bazı latif işaretlerini tekrar okuyorum Kur'an'dan. Cenab-ı Hak ilme önem vererek Kitabı ı keriminde mukaddes kitabında buyuruyor ki ve ma illel alimun ilahi gerçekleri kimse değil ancak alimler aklederler diyor. Yani ilim adamının bilgisi Tevfikle, inayetle, hidayetle birleşince ilahi ve rabbani işaretlere hulul onun için kolaylaşır diyor. Voma yaqluha illal alimun. Diğer ayet kelimesi: Innafi zālīk al-āyatillil alīmin. Şu saydığımız hakikat ve gerçekler gerçeklerden alimler için işaretler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 Feselû ehle'z-zikr in kuntum la Ey müminler, eğer bilemiyorsanız, bir şeyde ihtilafa düşmüş iseniz, herhangi bir İslami hakikatten haberiniz olmamışsa, aranızda bir münakaşa, bir mübahasede gerçeği bulamıyorsanız, feselû ehle'z-zikr. Kur'an'ın manasına aşina,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 İmam-ı Azam 7000 talebeye icazet vermiş, 400 üstadın önünde rahle-i tedrisinde ilim tahsil etmiş, Kufe'ye 5000 sahabe ilim bırakmış, o ilbin içerisinden neşet etmiş büyük alim. Ve biz ona tabiyiz elhamdülillah, mezhebimiz Hanefi, bu bakımdan da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 Dördüncü müştehit muhaddisi kebir Ahmed İbn Hanbel Hazretlerini mahkeme kapılarına, hapishane surlarına kadar getirmişti. İmamu Şafii Hazretleri haber gönderiyor. Ahmed İbn Hanbel'imize selamımı söyleyin. Aydınlık günleri yakındır elhamdülillah diye haber gönderiyor. Müjdeliyor yani. Sabretsin. Selamete yakında çıkacak diye haber gönderiyor. İmamu Şafii İmamı Ahmed bin Hanbel Hazretlerine, İmamı Ahmed bin Hanbel Hazretleri de başka vereceği bir şey yok, vücudundan en teresini çıkarıyor bu müjdeye karşılık İmamı Şafi'ye hediye olarak gönderiyor. Başka bir şey yok, Muhtemelen Müslümanlar. Ya, ya. Hani Peygamberiz İshan Efendimiz'den bir hanımcağız istedi de üzerinden en teresini çıkarıp gönderdi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 hediye olarak, bahşiş biz ya müjdeye karşılık olarak gönderiyor söyleyeceğim şu muhterem sumalar ilmiyenin birbirine saygısı ilmiyenin bir büyüğün bir büyüğe karşı olan saygısına bakınız İmam-ı Şafii Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin gönderdiği gömleği yüzüne gözüne sürüyor bununla şeref duyarız Rabbim diyor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 abras ve emsali cüzzam hastalığı kanayan yaralar hastalığına müptelâ olmuş. Ahmed İbn Hanbel'in gömleğinin ıslatıldığı suyla gusledenlerin bütün yaraları iyiliyor kesb-i afiyet ediyor. Yok hocam ya be. O da mübalağalı. Hayır muhteremimler. Ya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 her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında bunu yüz defa oku ya hayyu ya kayyum ya zel ve vel ikram ya bedi' as-semavat vel ard ya la ilahe illa ent es'elüke entuhye kalbi binuri marifetike abadan. ya Allah ya Allah ya Allah bu zatın gözü amadır muhterem Müslümanlar Ebu Abdillahi Karaşi Sahibi zamandır, sahibi devrandır, <gülüyor> bazılarının çalımına dokunacağım ama kutbul aktaptır, gönüllerin devasına sahip, en büyük ilim adamı hal sahiplerinden biridir. Rabbimizden şefaatini mahşerde niyaz ederiz inşallah. O teala. Ebu Abdüllahi Karaşi gözü amadır, cüzzem hastalığına müpteladır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 ben Hızır Aleyhisselam'a bu rahatsızlık ve hastalığı bana veren alacak dedim dalını da zeytini de aldı götürdü diyor <gülüyor> Müslümanlar İslam vallahi bu söylediklerimden bir yar defa daha alidir din Müslümanlar Kapı Camii'nin muhterem cemaatı vallahi ve billahi ve tallahi İslam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 oturduğu yerde, talebe önünde böyle buyuruyorlar. Hanım telaş etme, bir gün gelecek oğlum, devrin halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Zaman oluyor, İmam-ı Azam Hazretleri Rabbisine kavuşuyor. Muhtelam Müslümanlar, mahşer Rabbim onların zümresinde haş eylesin inşallah. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri hocası kabul etmedi ama Zaten söylemişti efendim kabul etseniz arzu sizden alimi yok deyince Korkarım ki benden sonrasını Şeyhül şeyhul İslam olacaksın dedi hocası zaten Şeyhül İslam yani gazıl Kuzat mahkeme-i şeriye reisi oldu İmam-ı İstafiyetleri Muhtemel Müslümanlar Şöyle bir latifede var isterseniz onu da söyleyeyim Sohbet ediyoruz dedik ya Kendisi mahkeme-i şeriye başkanı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 Kölenin İslam dininde ve şeriatında şahadeti yarımdır. Senin şehadeti, şahadeti kabul, şahadetin kabul etmiyorum diyor. Eğer şayet köle ve bende değilsen yalan söylüyorsun. Yalancının şahadeti de kabul olmaz diyor mahkemeyi şeriyede Harun Eşit bunu haber alınca hiç kızmıyor muhterem Müslümanlar. Devrin Şeyhül İslam'ı devrin. Mahkeme-i reisi İmam-ı Bu işi ben biliyorum ben şahidim diyor Sultanım sizin de kabul edemem Çünkü ezanı duyduğunuz halde Camiye gelmiyorsunuz Ezanı duyduğu halde camiye gelmeyen Fasıktır fasıkın şehadeti İslam'da merduttur diyor Hocam ya Hep yandık desene Ya Ya Ya, ya. Muhterem müminler Muhterem müminler Allah'ım bize gerçek İslam'ı yaşamayı nasip et diye dua ediyorum Muhterem Müslümanlar gün geliyor ki Harun Şeyhül İslam, devrin baş kadısı İmam-ı bir sofradalar bir sofradalar sofrada sarayın gümüş tabakları yahut gümüş istenmiş tabakları içerisinde içeri fıstıklı helva gelmez mi sofraya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 Hani elim dedim de Harun Reşid'in sarayında yatak odasında bir gün varıyor çarşafın üzerinde lepek lepek bir şeyler var Harun Reşid küplere biniyor yahu benim harimimde benim yatak odama kadar yabancı kim girebilir bu çarşafın üzerindeki ıslaklık ne ve şu hale bakın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 mümkün değil yabancı bir kimsenin yatak otanıza kadar girmesi ama bu ne diyor bu ne mesele gide gide İslam'a geliyor yine muhterem müslümanlar elbiyye ile istişare edilsin İmamı ebu yusuf mesele anlatılınca beni oraya kadar götürün diyor imamı ebu salatleri beni oraya kadar götürün diyor hocam hacı İsa ruhi bolayı arşa kadar uzanan rahmetle yad ediyorum rabbim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 Ve, ve İmam-ı Azam vefatından evvel İmam-ı Ebu Yusuf'a e bu meseleye ilimle dolduruyor, göreceğini veriyor. Ve saraydaki muazzam bir fitne, bir bela İmam-ı Azam'ın bu sözüyle halledilmiş oluyor. Bu diyor yarasanın sütüdür, buraya yabancı girmemiştir sultanım, rahat edin diyor. Mesele böylece halledilmiş oluyor. Muhterem dinliler, tabii tabi ilimlerin müstehap olanları da var.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 İlim yolu vuslat yoludur. İlim yolu devlet, nimet ve saadet yoludur. İlim yolu Allah'a varışın, vasıl olmanın yoludur. Tamam mı? Sehele Allahu lehu tarikan illel canna. Ve innel Melaikete dikkat buyuruyor musunuz muhterem Müslümanlar? Allah Resulü böyle buyuruyor. Ve innel Melaikete letazavvetihâ li talibil ilmi rızan bi mayasnâ. Melekler, İlim talibinin, ilim öğrencisinin, ilim öğrenmek için yola çıkan kişinin, Müslüman evladının ayaklarının altına kanatlarını serer. Niçin? Rıza'nın bümayasına merhaben bir talibi ilim diye razı oldukları için kanatlarını ayaklarının altına sererler. Müterem ünlüler, <Gülüyor> Trablusgarp Osmanlı'nın son devresi, Osmanlı ordusu ve devletinin yardıma ihtiyacı oluyor Pakistanlı kardeşlerimiz kampanya başlatıyorlar Osmanlı gaziler ve mücahitlere yardım kampanyası Ali Nihat Tarlan Prof, Ordinaryist Profesör Ali Nihat Tarlan Esrar ve Rumuz tercümesinin mukadimesinde naklediyor muhterem Müslümanlar 100 binler Pakistanlı bir sahada toplandılar bir meydanda 100 binler Pakistanlı herkes, herkes mutuklar çektiler konuşmalar yaptılar şiirler okudular sıra Pakistan'ın dev şairi Doktor Muhammed İkbal'e geldi Doktor Muhammed İkbal boynu bükük bir halde mütevazı ve mahviyetli bir tavırla koca filozof koca filozof dev şair kürsüye geldi manzum olarak hitabesini okudu Murtem müminler hitabenin meali şöyleydi biraz uyumuştum Yüz binler Pakistanlı dinliyor Biraz uyumuştum Melekler ruhumu Hazreti Muhammed'in huzuruna götürdüler Hazreti Muhammed'im sordu Peygamber'im sordu Muhammed İkbal Eli boş gidilmez gidilen yere Bana ne getirdin diye sordu Hani Tahirül ül Mevlevi'de Kabir taşına öyle hazırlamıştı ya Kitabesini hatırlayacaksın Avrupa'daki da bazı kardeşlerin ezberinde kalmış... Kabe'nin karşısında görüştüğümüz zaman... Hocam böyle demiştiniz... Falan derler... Muhterem Müslümanlar... Tahril Mevlevi... Büyük Mesnevi Han... Laleli'de ders verirdi... Mesnevi şerhlerini orada dinledik derslerini kendisinin... Öyle diyor... Eli boş gidilmez gidilen yere... Rabbim ben boş gelmedim... Ben suç getirdim... Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü... iki kat sırtımda çok güç getirdim diyor... Evet Tahirül Mevlevi'nin Muhammed Iqbal'e soruyor Peygamber Efendimiz. Ne getirdin ba Muhammed İkbal <gülüyor> Elimde kan dolu şişeyi Resulullah'a gösterdim diyor. <gülüyor> ya Resulullah, Trabzon kardeş şehit olan ümmetinden Osmanlı mücahitlerin şehadet kanını getirdim ki cennette bile buna muvazi bir değer olmasa gerek.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 Maaşı çok az, yükü ağır bir hoca efendi. 80 küsur yaşında biliyorsunuz. Ben de orada dersim vardı. Bir gün minberde ağladı muhteremimiler. Yardım toplanıyor. İmam Hatibe veya Yüksek İslam'a yardım toplanıyor. İlk açıldığı seneler. Akşinli Acam efendi hiç unutmuyorum. Benimle o gün orada olanınız da vardır belki cemaatin içerisinde. Cemaat-i dedi. Bu yardım sofrasına serilen sergiye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 İlahe İllallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü Kelimeyi, tayyibeyi, münciyeyi Mübarekesiyle Mevla cümlemize Çene kapamalar nasibi mukadder eyleye Hak bilip hakka ıttıbak Batılı batıl bilip Batıldan iştinaf eyleyen zümreyi salihine İlhak eyleye. Şeriatı karra-i ahmediyeyi Muhammediyeye ve ittibalarımızı Yevmen fe yevma ile, eyleye Yevmi cezada cümlemizi İmam-ı Azamların Cüneydi Bağdadi'lerin Bayezidi Baslamilerin, Emsali büyük ilim ve irfan sahiplerinin Şemsiyeleri altında aşırı neşeliye Cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize Cennet, nimet ve aksal Gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Ve selamun alel ve Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin El Fatiha